Kur'an-ı Kerim'de kadınlardan sadece Meryem validemizin ismi geçer. Peki Meryem ismindeki mucize nedir? Kimdir? Allahu Teala'nın indinde bu derece kıymetli olacak. Acaba hangi işler yapılmış? Bizler de onun gibi kıymetli olabilmek için neler yapmalıyız? Meryem adı Allah'ın hizmetçisi, kölesi anlamına geliyor. Eski zamanlarda Araplar yalnızca kölelerine, hizmetçilerine isimleriyle hitap ederlermiş. Kadınlara ise lakaplarıyla yani sıfatlarıyla hitap etme adeti varmış, meşhurmuş. Allahu Teala Meryem annemizi Kur'an'ında ismiyle hitap ederek yüce bir seviyeyle şereflendirmiş. Bugün kendisinden bugüne hangi dersler alınabiliri konuşacağız. Ali İmran suresinde şöyle geçer. Ey Meryem Rabbine ibadet et. Secdeye kapan huzurunda eğlenenlerle beraber sen de eğil. Meryem annemiz ibadetiyle övülen bir insan. Kalpler namazla, rükû ve secde ile huzura erer. Meryem Validemiz'den alacağımız ilk hisse, Namaz, Allah'ın en mükemmel bir şekilde zikredilmesini sağlayan, kalplere sorumluluk duygusunun yerleşmesine sebep olandır. Namaz, isyanın, kötülüğün arasında insana, bir engeldir. Yine namaz, her türlü fenalıktan insanı korur. Namaz insanı, hem maddi, hem de manevi kirlerden arınan insandır. Bir insanın, manevi kirlerden arınması, abdest, namazın, e namaz da cennetin anahtarı olur. Namaz, müminin kalıbı ve kalbiyle, Allah'ın emrine amade olması ve secdesinde Allah'a en fazla yaklaştığı ibadetin adıdır. Meryem annemiz övülmüştür. O zamanın kaynaklarına bakıldığı zaman ibadetlerinde ne kadar düzgün olduğu aşikar. Namaz, Kur'an-ı Kerim'de en fazla zikredilen Benzersiz bir ibadet. İnsana huzuru, güveni, aileye de mutluluğu getirebiliyor. Toplumda birliği, beraberliği ve kaynaşmayı da sağlayabiliyor. Miraç hadisesini Müslümanlar olarak biliyoruz. Aslında bir Müslüman kadın veya erkek namazla miraca yükselir. Ve Namazla huzur bulan müminler, beş vakit namazlarda, cuma namazlarında, bayram ve teravih namazlarında, camilere aynı amaçla koşarlar, aynı heyecanla saf tutar ve birlikte mirace yükselmeye çalışırlar. Namaz kılan aileler daha mutlu çünkü, bir birlikteliği de beraberinde getiriyor. Sabah namazına kalkan evin reisi veya İçişleri Bakanı dediğimiz hanımefendi kızını, oğlunu, eşini kaldırıyor ve bu birliktelik sabah namazındaki bereket gün boyu devam ediyor. O yaşanan ev peygamber tarifiyle dünyanın cenneti diye adlandırılıyor. Çünkü Taha suresinde açık bir emir var. 132. ayette mealen şöyle, Ailenin fertlerine namaz kılmalarını emret. Kendinde namaz kılmaya sabırla devam et. Birinci maddemiz, Meryem validemizden kalan buydu namaz. Müminin miracıydı. İkinci maddemiz, acil iş ve önem sıralamasına bir türlü geçemiyor olmamız bugün. İlk önce Meryem annemize geçelim. Meryemce yaşamaya niyet etmiş bir insanın hayatının merkezinde Rabbi vardır. Onun gündemi Allahu Teala'dır. Kulluk görevini yerine getirmektir. Ve kalbi, ibadet vaktini, saatini, Unutmaz, Dengeli gitmeye de özen gösterir. Bir erkek düşünün veya bir kadın hayatının merkezinde mutlaka din olursa eşinden çocuğundan gelen sıkıntılara daha iyi katlanır hale gelecektir. Mesela evet kocasını hanımını sevecektir çocuğunu sevecektir ama onu put haline getirmeyecektir. Diyelim ki eşi bir hata yaptı, küçük tefek bir sorunlar oldu. Somurtarak, yüzü sirke satarak evin içinde veya bağırarak, etrafı vurarak, dökerek değil, saçma sapan sorular sorarak değil, bu benim için ne kadar önemli diye dengeye sarılacaktır. Kadın veya erkek fark etmez. Bana böyle bir hata yapıldı, çocuğum, kocam, karım bir hata yaptı. Evet bu yanlış. Ama bu kadar tepki vermeme gerektirecek şeyler miydi bunlar diye düşünmemiz icap ediyor. İşte Meryem validemizin hayatında böyle bir düstur vardı. Etrafında neler söylendi neler, ne iftiralar atıldı. Onları kulaklarıyla duydu, ağladı, evet üzüldü. Yeri geldi, bu insanlardan uzaklaştı. Ama hep Rabbinin yanındaydı. Zaten bunun bilincindeydi. Dolayısıyla benim Rabbim önemli dedi ve bu acil iş ve önem sıralamasında bir numarada Allah'ın olduğunu unutmadı. Nasıl olsa bir şeyler olacaktı dünyada ama hepsine şahit olan Allahu Teala vardı bunu biliyordu. Bugün biz bu dengesizliğimizi Meryem annemizin bize verdiği örneklerden sonra daha iyi idrak etmeliyiz. Benim istediğim şu mobilya takımını almadı. Babam bana şöyle şöyle model bir tableti almadı veya hanımım şunu yapmadı diyerek sanki dünyanın en önemli sorunları o hanenin içindeymiş gibi düşünen bir kadın ve erkek zaten baştan kaybetmiştir. Hasılı bu mevzuyu bugün de düşünmemiz gerekiyor. Kardeşlerim, bir başka alacağımız derse geçelim. Allah dilerse, Celle Celaluhu isterse her şeyin olacağını biliyordu. Bu çok önemlidir. Hatta yine Meryem suresinde geçer. Şöyle mealen, bir işe karar verdiği zaman ona sadece ol der, hemen olu verir. Meryem validemizin eliyle mucizeler de gördü dünya. Kendisinin kalbinin Allah'a ne kadar bağlı olduğunu da öğrendik. Ne kadar samimi bir kul olduğunu da öğrendik. En zor anlarında ne olursa olsun çaresiz olmayacağını. Allahu Teala'nın buyurduğu gibi her şeyin O'l emrine boyun eğmek zorunda olduğunu biliyordu. Rabbimiz Celle Celaluhu her şeyi sebeplerle yarattı, öyle değil mi? Mesela bir çiçek düşünün. Bu çiçek kendi kendine büyümüyor. Bunun için güneş gerekiyor. Bunun için toprak gerekiyor. Yetmiyor. Sulaman gerekiyor. Bazı çiçekler yok güneşi çok seviyordu. Kimisi sevmiyordu. Gölgede kalmalıydı. Bir emek lazım. Bir sebep lazım. O kadar galaksiler, gezegenlerin birbirlerine çarpmadan kendi yörüngelerinde çekim kuvvetleriyle dönüşüne tanıklık ediyoruz. Bilim insanlarıyla beraber. Bunlar... Hep sebeplerdir. Lakin Allahu Teala bazen sebepsiz de bir şeyleri yaratır. İsterse ağaçsız bir meyve yaratır, babasız bir çocuk dünyaya getirir. Meryem validemizin başına geldiği gibi. Meryem validemiz daha önce yayınlarda sizlerle paylaşmıştık bir adak adamıştı. Bir dua ediyordu Allahu Teala'ya. Biliyordu ki dualara icabet eden Allahu Teala'da yok yoktu. Rabbi ol der ve olurdu. O sadece dua edecekti. Bunu yaptı ve ondan sonra da hayatı daha önce verdiği sözde olduğu gibi devam etti. Meryem validemiz küçük düşüncelerin, küçük dünyaların insanı değildi ve bugün. Biz Allahu Teala'yı iyi tanımadığımız için gündelik yaşamımızda Allah versin, Allah razı olsun gibi çokça kullandığımız Allah Celle Celaluhu lafzının manasını, sıfatlarını bilmediğimiz için nasıl bir Allah'a iman ettiğimizin farkında değiliz. Bugün korkularımız başkaları olmazdı. Bugün çekindiğimiz onca mevzu mesela rızık mevzusu acaba işten kovulur muyum? Veya bu olur mu? Bunlar olmazdı. Doğru bir şekilde tanısaydık. Bunca zulüm karşısında sessiz kalınmazdı. Neden? Benim öyle bir Rabbim var ki ol dediği olur ve bu kadar ümitsiz olmazdık. Ama bilmediğimiz için nasıl bir Allah Celle Celaluhu benim Rabbim eşi ve benzeri yok Bunu bilmediğim için Aciz bir haldeyim Bir sözü vardı biliyorsunuz Ali İmran Suresinde geçiyor 35. ayette İmran'ın hanımı hakkında Bir zamanlar İmran'ın karısı şöyle demişti Rabbim Karnımdakini kayıtsız Şartsız sana adadım Benden kabul buyur Kuşkusuz Sensin her şeyi işiten, her şeyi bilen. Dua silahının dua olduğunu biliyordu Meryem, valdemiz. Hanne kadının duası olduğunu biliyordu onun. Anne babasının duasını almak veya alamamak meselesini Rabbine kulluk edebilmenin veya edememenin eş değeri olarak bilir. Bilir ki ben Allah'a isyan emretmediği sürece annesinin, babasının her türlü emrini yapmak zorundadır ve onu yerine getirir. Meryem validemiz aynı zamanda yalnız kaldı, yalnız hissetti. Tahrim suresinin 12. ayetinde şöyle buyruluyor mealen. Bir de İmran'ın kızı Meryem'i onlara misal olarak verdi o ırzını korumuştu biz de ona ruhumuzdan üfledik o rabbinin kelimelerini ve kitaplarını tasdik etti o ibadete devam edenlerdendi yalnızlık acaba meryem validemiz gibi yalnız kaldık mı hayatta Bugünkü yalnızlığımızı mukayese edelim ama unutmayalım yalnız kaldığımızda Allah'a dua ettiğimizde Allah'a daha yakınız. Yalnızken yaptıklarınız Allah indinde belki de daha bize başarı sağlayacak. Hayır getirecek neden acaba o mu görecek bu böyle mi bilecek olmaz ibadetlerinizde bir odada yalnızsanız eğer, daha riyasız o tehlikeden uzak bir şekilde kalmışsınızdır. Bu yüzden madem konumuz Meryem validemizden kalanlar, geceleri secdede gözyaşı dökmeyi fırsat bilen, belki sabahlara kadar ibadet edemeyen, ama ibadetlerinde özellikle riyayı katmayan, Yalnız hissettiği her anda bir dakika Sen yalnız değilsin ki Senin Rabbin var Celle Celaluhu Diye kendi iç sesini duyabilen insan Denir ya yalnızlık Allah'a mahsustur diye Bugün kalabalıklar içerisinde insan yine yalnız değil mi? Bir iş yerinde eğer anlaşamıyorsanız Konuşacağınız insanlar yoksa etrafınızda 50 kişiyle bir arada çalışın ama yalnızsınızdır. Mekan olarak fiziksel açıdan çok kalabalık ama kimse seni anlamadığı için yalnızsındır. Bu evde de böyledir. Biz hanelere bakarız. Hanelerin ışığı yanıyor gece işte. Uzaktan manzarayı seyrediyoruz, şehre bakıyoruz diyelim. Işıklar yanıyor. Dumanlar tütüyor mesela. Ama ne oluyor o evlerin içinde? Hangi hadiseler var farkında değiliz. Birçok insan evdeki nüfus birden fazla olsa da kendini yalnız hissediyor. İşte öğrendik ki ırzını korudu, gerektiği zaman kaçtı, bu mücadelelerde ibadetine sarıldı, küçük bir oda verildi kendisine, görüntüde yalnızdı ama değildi, Allahu Teala vardı. Bizim de tam tersimize Meryem validemizden, Etrafımızda o kadar insan var ama bazen yalnız hissedebiliyoruz. Bir başkası, kalbinin Allah'a bağlı olması. Meryem suresinin dördüncü ayetinde geçiyor. Rabbim ben sana ettiğim dualarda hiç eli boş dönmedim. Kim diyor bunu? Meryem validemiz diyor. Sabretti, kalpten bağlıydı, niyetini bozmadığı sürece duasına icabet edileceğini biliyordu çünkü Allahu Teala'yı iyi tanıyordu dedik. Her şeyin sebeplerle karşımıza çıktığını ve eğer Allah isterse bütün sebepleri yaratacağını biliyordu Meryem annemiz. Ama çabalamayı da asla unutmadı. Rabbinin onun için sebepler dairesini harekete geçireceği bir kul olabilmek için çabalayıp durdu. O zaman benim de bugün almam gereken ders, başıma gelen hangi olay olursa olsun, ben duamı ettim deyip kenara çekilmek değil, çabalamak, uğraşmak. Hangi konuda yardım istiyorsam, hangi engellerin açılmasını, yıkılmasını istiyorsam, hangi kapıların önüme açılmasını istiyorsam Allahu Teala'dan, ben de o kapıları zorlayacağım. Elimden geleni yapacağım. ''Terimi dökeceğim ama duamı da edeceğim.'' Aynen doktora gitmek gibi. Başın ağrıdı, dizin ağrıdı, doktora gittin. Sadece dua etmekle yetinmedin ama doktora gittikten sonra da şifanı eğer bulacaksan Allah-u Teala'dan aldığını bileceksin. Yine teşekkür edeceksin, sağ ol doktor bey. O da sana ilaçlar yazacak belki. Tamam ama ilacı yaratanı, doktoru yaratanı da unutmayacaksın celle celaluhu ve hayatın akışı içerisinde insan dendiği zaman hemen yan tarafında imtihan gelir. Hepimizin yaşadığı zorluklar, çile, kederler, maddi, manevi efendim sıkıntılar dünyada yaşanır. Bunları yaşayan bir insandı Meryem annemiz. Meryem suresinin 23. ayetinde bu durum şöyle aktarılıyor. Sonra doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine yöneltti. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi. Acaba o anki duyguları nasıldı, neler yaşadı değil mi? Neler yaşandığını biliyor olmamıza rağmen tam olarak anlayabilmemiz mümkün değil. Ama nasıl bir imtihan ve nasıl bir acıydı, ölseydim de unutulup gitseydim diye. Birazdan çocuğunu doğuracaksın ama insanlara bunu nasıl anlatacaksın? Onca söz, onca lakırdı ne diyeceksin? Tek başına, yanında bir arkadaşı, onu teselli edecek birisi yok insan olarak. O zaman bilmiyordu başına ne geleceğini, hangi ödülleri alacağını bilmiyordu. İşte onun gibi insan tüm teslimiyet ve imanına rağmen Yine de nedir? İnsandır. Aciziz, zayıfız, muhtaçız. Meryem annemiz de bir insandı. Sürekli her şeyin onun için kolaylaştırıldığı, sıkıntıyı, problemi yaşamadığı bir dünya olmadı. Bilakis Allah'ın tüm sevgili kulları bedel ödemişti. O da en ağır imtihanlara maruz kaldı. Rabbi onu desteklediği halde, Duygusal anlamda çöküntüler yaşadı. İnsanlar çünkü onu kınıyorlardı. Bu daha da artacaktı. Ondan korktu. Doğumunu yapmak için Kalminden uzaklara gitti, yürüdü, yürüdü o haliyle. Bu yüzden kendisinden insanüstü bir faaliyet bekleyen Hüsrana uğrar. İnsan yeri gelir düşer. Yeri gelir yaralanır. Yeri gelir ağlar. Ama bunların hepsini Allah'a sığınmak için bir vesile yapar. Bugün sakın ağlamaktan korkmayın. Bugün ben çok yoruldum demekten korkmayın kendi kendinizi. Hayır ben yorulmadım ki. Sen robot musun? Robot da makine de hata yapıyor. Ve bir gün bozuluyor. Sakın kendini büyük görme. Kendi acizliğini bil. Hatta bilirseniz oruçta ezan okunduğu zaman diyelim vakit girdi ezanı duymamış olsanız bile vakit girdiğini öğrendikten sonra çabalamak tehlikelidir. Böyle bir oraya gideyim buraya gideyim elinde o bir bardak su varsa veya tuz varsa hurma varsa hemen vakit girdiği gibi ne yapman lazım? Orucunu bozman lazım. Neden? Bu şöyle algılanabiliyor etraftan. Vay be ne kadar güçlü bir insan ya. Hiç acıkmamış. Bazen bu hatayı yapıyoruz değil mi? Nasıl geçti orucun? Hiç acıkmadım ben. Üç gün tutardım orucu. Sen nereye tutuyorsun üç gün orucu? <gülüyor> yani hava atmaya gerek yok. Acizliğimizi belli etmemiz isteniyor. Mesela önümüzdeki Ramazan ayında inşallah imkan olursa bunu düşünelim. Hemen böyle oturalım dakikaları sayalım. Yoldaysak böyle kulağımız ezanda olsun. Neden? Allahu Teala bizi o şekilde görmek istiyor. Ben acizim. Aciz olandan bir şey istemem diyor ya şair. Aciziz kardeşim. Sadece Meryem annemiz mi çile çekti bu imtihan dünyasında? İmtihan yaşamadan giden biri var mı? Yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha babasını görmedi zaten. Doğmadan babası vefat etti. Altı yaşlarına geldi, dayana, kolu, değil mi? Yaslandığı omuzu kaybetti. Zaten ne kadar gördü ki anneci Yetim ve öksüz oldu ondan sonra. Can yoldaşı Hatice annemiz, radıyallahu anha vefat etti. Çocukları tek tek vefat ediyor, kendi elleriyle onları toprağa gömüyor. Bir avuç müminle beraber, müşriklerin o amansız işkencelerine, zulümlerine, dışlamalarına, kısıtlamalarına maruz bırakıldı. Tüm bu sıkıntılara rağmen Allah'a sığındı Celle Celaluhu. Kardeşlerim, Meryem validemiz ve diğer ismi geçen peygamberler ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hepsi biliyordu ki Allahu Teala bu imtihan dünyasında herkesi imtihanı tabi tutacaktı. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor, Ant olsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, Mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sanacağız. Sabredenleri müjdele. Meryem annemiz çok mu seviyordu, bu imtihanlarla karşılaşmayı, elbette hiçbirimiz zorluklarla karşılaşmayı arzu etmiyoruz. Bugün bir yoldan gideceğiz, eğer o yolda çok girintili çıkıntılı bir bozuk bir saft varsa, öbür tarafı tercih ediyoruz. Niye kolay olsun? Öyle ya. Niye ben zorluğu bile bile isteyeyim? Ancak... Müminler olarak bir yandan da biliyoruz ki hayatın güzel anları kadar o sıkıntılı zamanları da var. Ve bu hayatın bir parçası. Bugün dünyada savaşların olduğunu biliyoruz. O bitmeyen bombalar, haberlere konu olan yetim kalmış çocukları görüyoruz. Üzülüyoruz, içimiz parçalanıyor. Hele hele yemek yerken eğer televizyon açıksa veya YouTube'dan haberleri takip ederken Kapat şu haberleri diyoruz. Yemek yiyemiyoruz. Ama hayatın ta kendisi bu. Hayatın bir parçası. İyiliklerin olduğu kadar kötülüklerin de olduğu, hatta sayı bakımından iyileri geçtiği bir hayattayız. Allahu Teala Meryem annemizi imtihan ettiği gibi biz de bazen elimizdekiler alınarak imtihan ediliyoruz. Bazen de Elimize fazlası veriliyor, onunla imtihan ediliyoruz. Yani kimine az para veya maddiyat, kimine fazla ama ikisi de imtihanda. Az verilen acaba isyan etti mi? Ne yaptı? Fazla verilen zekatını verdi mi? Fakirin hakkını verdi mi? Hayırda bulundu mu? İnsanlara hava attı mı? Kendi kazandığı parayı, ben, benim, benim, ben kazandım, ben kazandım diyerek, Allah-u Teala inkar mı etti? Ne yaptı? Kazandığı parayla fuhuş mu yaptı? Faize mi yatırdı? Ne olduysa o da imtihanda. O yüzden her şeyle imtihanda olan insanlar olarak musibet karşısında isyan etmeyeceğiz. Kırık parçaları nasıl toplayamayız? Çok değerli bir parça kırıldıktan sonra istediğin kadar yapıştırmaya çalış, kırmayacağız insanları. Kötü söz söylemeyeceğiz, sabırlı olmaya gayret edeceğiz. Elbette bazen sinir sistemimizin yıpranmasına bağlı olarak, sonrasını düşünmeden söylediğimiz şeyler ağzımızdan çıkıyor. Ama o zaman da özür dilemeyi öğreneceğiz. Alacağımız derslerden bir tanesi Meryem validemizden biliyorsunuz susmuştu kendisi. Öyle emir verildi. Hiçbir insanla konuşmadı. Herkes sana ne oldu? Ne oldu deyip duruyordu. Konuşmuyorum dedi. Bazen konuşmamak, susmak, sükût etmekte çok daha yerinde olabiliyor. İlk önce Meryem Suresi'nin 26 ve 27. ayetlerini mealen okuyalım. İnsanlardan birini görürsen de ki ben çok esirgiyici olan Rahman'a adakta bulundum. Artık bugün hiçbir insanla konuşmayacağım. Sonra çocuğu kucağına alarak topluluğa getirdi. Dediler ki, Ey Meryem! Gerçekten sen çirkin bir şey yaptın. Meryem annemiz sükut etti. Bugün de bize sanki şöyle söylüyor. Ey evlatlarım! Söz gümüşse sükut altındır. Ağzından çıkan söz muallakta kalmaz. Ya sağ tarafına yazılır ya da sol tarafına. Bir söz söylerken hem kendi hem de karşındakinin ahiretini düşünerek konuş diyor sanki bize. Gerçekten de öyle bazen konuşmamak konuşmaktan daha hayırlı yararlı olabiliyor. Çok boş konuşuyoruz. Söz, insanın terazisidir derler. Fazlası ziyan, azı vakardır. Az konuşan kınanmaz, üstelik itibarı da çok olur. Boş konuşmak, belalara da yol açar deniyor. Kardeşlerim, Meryem annemizin sessiz kalması, sükut etmesi, bugün çok iyi değerlendirilmesi gereken bir mevzu. Çok konuşan çok hata ediyor ve gün içerisinde çok konuşkan olan bir insan daha çok gıybet edebiliyor. Yalan söyleyebiliyor. Eshab-ı bakıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Amin. Hep hayır konuşuyorlar. Yanlış konuşmamak için, boş bir söz söylememek için ekseriyetle süküt ederlermiş. Hatta bir gün Hazreti Ebubekir r.a'nın ağzına bir taş koymuş, başa gelen demiş, bütün felaketler bundan geliyor. Ya bazen sessiz kalmak lazım. Çok konuşurken hata yapma olasılığımız artar. Bu sefer kalbimiz kararmaya başlar, kalbimiz karardığı zaman da Allah korusun hata üstüne hata yaparız, kalp kırmaya başlarız. Farkında bile olmayız. Çok güzel bir söz, Diline sahip olan, Dinini de korur demişler. Sen istediğin kadar anlat, Senin anlattığın, Karşıdakinin anlayabildiği kadardır, Der Mevlana. Ve bazen, Öyle bir zaman gelir ki, Siz ne anlatırsanız anlatın, Aynen. Dediği gibi, insanlar duymak istediklerini anlarlar. istediği şeyleri duyarlar. Meryem annemiz için de böyleydi durum. Allahu Teala kendisine emir verdi. Konuşmayacak ve susacaktı. Çünkü İsrailoğullarının atacağı iftiralar değişmeyecekti ne kadar konuşursa konuşsun. Bunu Allahu Teala en iyi bilendi ve emretti konuşma. Söz fayda vermeyecek çünkü bugünde yeri geldiğinde susmasını kadınıyla erkeğiyle bilecek müslüman. Cahillerle yüz göz olmayacak. Herhangi bir sosyal platformda veya bir mecliste baktı ki karşısındaki zır cahil her tarafından cahillik akıyor. Peki diyecek veya selam diyecek. Seninle tartışmak istemiyorum diyecek. Vaktimi bu tür bir tartışma için kullanmak istemiyorum, daha önemli işlerim var diyecek. Veya Allah'a emanet ediyorum seni deyip geçecek. Çünkü büyük bir zaman kaybı. Hele hele anlamak istemeyenlere bir şeyleri anlatmaya çalışmak abesle iştikaldir. Değerli kardeşlerim, Meryem annemizden aldığımız bir ibret, Bugüne tatbik etmek istediğimiz örnekte şudur. Biliyorsunuz Meryem annemiz tertemizdi. Kur'an-ı Kerim tabiridir. Asla zaten kendisine bir erkek eli değmemiştir. Ve ahlak bakımından, iffet bakımından çok öndedir. Övülmüş bir annemizdir. Bakıyoruz bu olay düpedüz bir iftira. Ona karşı İftira onun için ne oldu bir imtihan oldu. Sen kötü bir iş yaptın dediler ya. Bu onun en büyük imtihanı olmuştu. Ancak bununla kahro olmadı, mahvolmadı. Üzüldü mü? Üzüldü. Ama Allahu Teala kendisine de iltifat buyurdu. Meryem suresinin 26. ayetinde ye iç gözün aydın olsun buyuruldu. Yani gönlü alındı. E bugün ben onca sıkıntı yaşıyorum. imtihanlarım var. Allahu Teala Meryem annemize konuşmuş. Yani efendim vahiy gelmiş. Ama ben bundan acizim demeyecek bir Müslüman neden? Seni duyan, seni gören ve herkesten annenden, babandan, kocandan, karından, evlatlarından iş yerindeki insanlardan daha fazla seven Rabbin var. Ve sen inşallah ahirette ben o mutluluğu yaşayacak, cennetlere bedel olan zatını görme şerefine ereceğim diye ümit edeceksin. Hissetmen yeter. Sana bunca nimet veren, parmak uçlarından gözüne kadar göremediğin içindeki kilometrelerce uzunluktaki damar sistemine kadar. Haberin bile yokken atıp duran şu kalbin, uyurken hiç oralı olmadığın, elinde olmadan nefes aldığın o akciğerler ve daha sayısız nimetler. Bunları veren Allahu Teala seninle beraber ve izleniyorsun. Her yaptığın kaydediliyor. Ve unutma sen Allah Celle Celaluhu ile konuşmak mı istiyorsun? Secdede ne yaptığını zannediyorsun? Kimse yokken odada şöyle secdede Ya Rabbi diye tesbihattan sonra dua ederken açtığın o küçücük ellerini kim açtırdı zannediyorsun? Kimin huzurundasın? Sadece belki bunu Bilemiyorsun o kadar. O zaman öğreniyoruz ki Allah'ın kölesi anlamına gelen o adının Meryem isminin hakkını verdi, duygularını bile Allah'ın memnun olacağı şekilde kontrol etmeyi başardığı tasalanmadı. Anı yaşadı, daha sonraları ve daha öncelerini aklına getirmedi. O zaman biz de bundan ders alacağız. ''Geçmişte şunu yapmıştım. Yaptın, bitti, geride kaldı. Ya böyle olursa gelecekte? Gelecek muallak. O zaman ben bileceğim ki en önemli zaman bu zaman. Tevbemi iyileştirmem icap eden o kötü yönlerimi düzeltmek için ileriye bakmayacağım. İçkiyi bırakmak için henüz 20 senem var demeyeceğim.'' bugünü yaşayacağım ve geçmişle uğraşmayacağım. Kur'an ve sünnete baktığımız zaman etrafımızdaki her şeyin insana özel olduğunu görüyoruz. Her şey bizim için uzaydakiler, denizdekiler, şu bitkiler, arıların çalışması, her şey bizim için yaratılmış. Dolayısıyla Kur'an'da ve sünnette zaman o kadar Değer verilen bir şey ki, niçin kainat önemli, niçin dünya önemli? Daha doğrusu varlık neden yaratıldı? Öncelikle bunu düşünmek lazım. Varlık insan için yaratıldı, insan da kulluk için yaratıldı. Yani bütün varlık insan için yaratıldığına göre, zaman da insan için yaratıldı. Güneş de, dünyayı da aynı şekilde. Dünyanın dönmesi de insan için. O zaman zamanı değerli kalan şey insanın yaşamına bir alan olmasıdır, zemin olmasıdır. Zaman o yüzden kıymetlidir ve bundan dolayı da birçok bir ayette Kur'an vasfıdır zamanın değerli olduğu değerinin bilinmesi gerektiğidir. O yüzden anı yaşamak Meryem annemizden kalan bizler için. Bir ders olmalıdır. Ve Allah'ın yardımı. Ali İmran suresinde 37. ayette geçiyor mealen. Kuşkusuz Allah dilediğine sayısız rızık verir. Meryem validemiz yine bir mucize eseri olarak kendisine meyve tabaklarının geldiğini biliyoruz. Hatta o zamanlar Mümkün olmayan çeşitte yiyecekler, üzüm örneği. Şaşırmışlar da insanlar. Rızkın nereden geldiği belli Allahu Teala'dan. Sebeplerle gelir. İşte bazen sebepsiz de rızıklar gelir. Allah'ın yardımının hangi vesileyle geleceği belli değildir. Kimi zaman çok rahat bir hayatımız vardır, birdenbire zorlanmaya başlarız. Her şey tepe taklak olur. Ve arka arkayı da böyle bir süre devam ederiz. Ne oluyor benim hayatıma ya? Her şey yerindeydi. Sanki gizli bir el geldi ve tepe taklak etti hayatımı. Bunu derken hayatımızın daha mutlu olduğumuz anları hiç hikayet konusu olmaz. Ya bu kadar olmaz ya. Ben ne kadar mutluyum ya. Hanımımla, kocamla, çocuklarımla hem param var, sağlığım yerimde. Böyle demiyoruz ama. Ne zamanki arka arkaya bir şeyler başımıza geliyor, bu sefer şikayete başlıyoruz. Kardeşlerim, bütün hayırlı işlerde başarılı olmamız, ibadetlerimizi güzel bir şekilde kolaylıkla yapabilmemiz ve karşılaştığımız bütün zorlukların üstesinden gelebilmemiz için Allah'tan yardım dileriz. Çünkü olması gereken bu kul yardım isteyecek. Biz aciziz, zayıfız, hantalız, yemeden, içmeden, affedersin, yediklerini, içtiklerini çıkartmadan, hava almadan yaşayamıyoruz. Bebekken, diyelim annemizden doğduk, kimse bize ellemedi, birkaç saat içinde ölüyoruz. Ben kulum, yardım isteyeceğim. Kimden? Eşi ve benzeri olmayan, kimsenin yardımına ihtiyacı olmayandan Celle Celaluhu. Şunu da bileceğim. Allah-u Teala'nın yardımı iki türlü kardeşlerim. Birincisi zaruri olan, diğeri zaruri olmayan. Ne demek bu? Zaruri olan rahmetinin bir tecellisi olarak aynı zamanda Rabbimizin mahiyetimizi emanet ettiği ve yaşamamızı mümkün kılan alet ve edevat kısmından sayılacak hususlar. Ne demek bu? Bugün vücudumuz, gözümüz, kulağımız vesaire vesaire. Bunlar zaruri şeyler. Mesela bir gözümüzle görüyoruz. Gözlerimizin aldığı manaları beyin sinyalleri işte alıyor gözden. Fikir laboratuvarında değerlendiriyoruz. Bunlarla adeta bal yapıyor gibi marifet petekleri oluşturmaya çalışıyoruz. Yani kalp çalışıyor, beyin çalışıyor. Allahu Teala bunları bize yerleştirmiş tıkır tıkır tıkır tıkır çalışıyor. Zaten bunlardan biri veya birkaç tanesi arızalı olduğunda da istenilen şeyleri yapamıyoruz. Aynen bir arabanın aküsünün olmaması, gaz pedalının bozuk olması gibi düşünün. Bunlar Allahu Teala'nın yardımıdır. Bir de diğer kısım vardı. Ne dedik? Zaruri olmayanı dedik. Ne demek bu? Yine temel yardıma ilave olarak Rabbimizin kulunu melekleriyle desteklemesi, efendim rahmetiyle hayır yollarını göstermesi ve El-Hadi ismiyle imdadına yetişmesidir. Yani bütün yaptığımız işlerimizi Allah'ın bu şekilde yardım etmesiyle yapıyoruz aslında. Onun için sadece Allah'tan Celle Celaluhu yardım dileniyor. Çünkü kuvvetin Gücün olduğu gibi yardımın da yegane kaynağı Rabbimizdir. Ne diyoruz? Arz ederken duamızı "Ya Rabbi, yalnızca sana, yalnızca senden istiyorum." diye. Hasılı uzaktan yakına, gaybetten hitaba geçerek sanki Allahu Teala'yı görürcesine kulluk yapmamız gerekiyor. Sadece kendisine kulluk edeceğimizi Ondan başkasına kulluk etmeyeceğimizi zaten her namazda beyan ediyoruz. Önemli olan bunun manasını bilebilmektir. Çünkü bugün biliyoruz ki Bakara suresinde geçtiği üzere, evvela ayeti okuyalım mealen, Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir buyruluyor. Bu ne kadar açık bir ifade. Yani şunu istiyorum, bunu istiyorumdan önce ona vesile olacak şeyi zikredeceğiz. Talebin karşılanmasını istiyorsak, duamızda samimi olacağız. Evvela ibadet edeceğiz, sonra yardım isteyeceğiz. Çünkü kulluk ilahi yardımın gelmesine sebeptir, yeter ki kul görevini yapsın. Örneğin, namaz, ne kadar önemli ama kalbim temiz diyerek namaz kılmadan ve bunu bir alışkanlık haline getirip benim mantığıma göre, aklıma göre böyle deyip de yine dua etmek ve duama neden karşılık verilmiyor demek insanı düşündürmeli. Ben bir yerlerde bir yanlış mı yapıyorum diye. Dolayısıyla ben kulum, kul olarak görevlerimi yerine getireceğim ve Rabbime koşacağım Ayrıca Allah'ın yardımı olmadan Hiçbir şey yapılamayacağı gibi Kulun ibadete de güç yetirmesi mümkün değildir Eyyub aleyhisselamın başına gelende olduğu gibi ibadetlerimi daha rahat yapmak istiyorum Layıkıyla yapmak istiyorum demişti İnsanlıkta kadın ve erkek diye bir ayrım yoktur Fiziksel olarak vardır Hormonlar değişiktir ama Allah'a kullukta Celle Celaluhu cesarette, samimiyette elbette kadın ve erkek aynıdır. Haramlar hepimiz için aynıdır. Helaller de aynıdır. Namazda hal ve hareketlerimiz birkaç tanesi değişiyor ama okuduklarımız aynıdır. Ceza alacağımız zaman fıkıhta kadın da şöyle erkekte böyle davranması lazım. Evet bunlar var. Ama biliyorsunuz ki Kur'an'daki her şey ve sorumluluklar kadın ve erkeğin üzerindedir. O sebeple Meryem annemizde yaşadıkları, sabrı, namaza ne kadar önem veriyor olması, iffetli olması, zaman zaman sükutu tercih etmesi, yalnız kalması, insanlar arasında kendini bazen yalnız hissetmesi, ne kadar morali bozulsa da kendisine iftira atıldı bana ne diyecekler şu bu olsa da Allah'tan Celle Celaluhu ümidini kesmiyor olması dengeli gitmesi bunların hepsi biz insanlar için çok önemli ibretlerdir. Biz de hem kendisine selamlar iletiyoruz. Rabbimiz Celle Celaluhu derecesini Ali eylesin. Hanımlarımıza, analarımıza Kızlarımıza, babalarımıza, kocalarımıza, abilerimize, oğulcuklarımıza, cümlemize bu maddeleri ruhuna işlemeyi nasip eylesin, hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Zamanında peygamberler neler yaşadı? Dediği gibi insanlar, hanım kardeşlerim de, Meryem, annem neler yaşadı? Ben de onun bir kızı olarak, Meryemce yaşayan bir, kız olarak, bir kadın olarak, bir anne olarak benzeri şeyler yaşıyorum. Sadece o zamanki imkanlar, o zamanki konuşmalar farklıydı. Mekan değişikti. Ama ben de yalnız kalıyorum. Ben de bazen e, efendim dengesiz olduğum zamanlarda acaba düşer miyim diyorum. Benim de çok konuştuğum zamanlar oluyor. Sükütme mu etmeliyim? Mamazımda, niyazımda ne durumdayım diye ve hayatımda çok önem verdiğim işler nelerdir? Gerçekten bunlar önemli şeyler mi? Acil iş ve önem sıralaması yapmam gerekiyor mu diye düşünmek lazım. Bunları konuşmak en kolayydı. Evet anlatmak da kolaydı. Bunları pratiğe dökmek, hayatımıza uygulamak da inşallah nasip olsun. Yine sizin bildiklerinizi tekrar etmeye çalıştık, sürçülisan ettik, affola. Bir başka yayında buluşmak ümidiyle, Sizleri en emin olana, dönüşümüz olan Rabbimiz Celle Celaluhu'na emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.